Lev Nikolayevich Tolstoy Balodan Sonra Seslendiren Akın Altan Dediğinize bakılırsa insan neyin iyi neyin kötü olduğunu anlayamaz. Her şey çevreye bağlıdır. Çevre insanı etkisi altına alır. Halbuki bana göre her şey tesadüfe bağlıdır. Size kendimden bahsedeyim. İnsanların kendilerini olgunlaştırabilmeleri için Yaşadıkları çevrenin şartlarını değiştirmeleri gerektiği üzerinde aramızda geçen tartışma sonunda, Sayın İvan Vasilyevic söze böyle başlamıştı. Doğrusunu isterseniz, bir insanın bir şeyin iyi veya kötü olduğunu anlamaya imkanı olmadığını söylemiş, böyle bir konudan kimse söz etmiş değildi. Ama bu konuşma sırasında kendi kafasında doğmuş olan sorulara cevap vermek, bu vesileyle başından geçen şeyleri anlatmak İvan Vasilyevic'in tarzıydı. Anlatırken de o kadar kendisinden geçer, o kadar dalardı ki, çok zaman niçin söze başladığını unutur, büyük bir samimiyetle gerçeğin ta kendisini anlatırdı. İşte şimdi gene öyle yapıyordu. Sizi kendimden söz edeceğim diyerek söze başladı. Bütün hayatımın öyle değil de böyle kurulmuş olmasına sebep çevrenin etkisi değil, tamamen başka bir şeydir. Ne gibi başka bir şey? diye sorduk. Bu uzun bir hikayedir. Anlamanız için ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerek. Öyleyse anlatınız. İvan Vasilievich düşündü, başını salladı. Evet, dedi. Bütün hayatım bir gece, daha doğrusu bir sabah değişivermişti. Hadi canım, ne oldu? Bir kıza delice aşık olmuştum. Önceleri de birçok sevda maceraları geçirmiştim ama bu seferki en kuvvetli aşkımdı. Üstünden çok zaman geçti. Onun şimdi kızları var. Adı B'ydi. Evet. Varenka B. Ivan Vasilievich soyadını söyledi. 50 yaşındayken bile çok güzeldi. Hele 18 yaşlarında genç bir kızken harikuladeydi. Uzun boylu, düzgün vücutlu, azametli, narin kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Sanki başka türlü yapamıyormuş gibi başını biraz arkaya atarak öylece dururdu. Bu haliyle güzelliği ve uzun boyuyla çok zarif ve nazik davranışları bir kraliçe yandırıyordu. Dudaklarında, güzel parlak gözlerinde, hatta bu sevimli mahlukun körpe vücudunda bile şefkatli, daima neşeli bir gülümseme olmasaydı, bu kraliçe dağısı insanı korkutabilirdi. İvan Vasilyevic ne de güzel anlatıyor. Ben ne kadar iyi anlatsam, gene onun güzelliğini size, imkanı yok tarif edemem. Ama asıl mesele bu değil. Anlatmak istediğim şey 1840 yıllarında oldu. Ben o zaman Birtaşlı Üniversitesi'nde öğrenciydim. Bunun iyi veya kötü olduğunu bilmem ama zamanımızda üniversite dernekleri, fikir akımları falan yoktu. Biz sadece gençlik, Gençliğe yakışan bir hayat yaşıyorduk. Hem okuyor hem de eğleniyorduk. Ben çok neşeli, atılgandım. Üstelik de zengindim. Çok güzel ve yaman bir atım vardı. Genç kızlarla beraber dağlarda kızakla kayardık. O zamanlar kayaklar bugünkü kadar yayılmış değildi. Arkadaşlarla beraber bazen içki de içerdik ama ağzımıza şampanyadan başka bir şey koymazdık. Paramız olmayınca da hiçbir şey içmezdik. Öyle şimdiki gibi vodka içmezdik. Bana en büyük zevki süvarelerle balolar veriyordu. Çok güzel dans ederdim. Çirkin de sayılmazdım. Dinleyen bayanlardan biri ''Hadi hadi tevazu göstermeyin canım'' diyerek sözünü kesti. Biz sizin Dagairre usulüne göre yapılmış portrenizi biliyoruz. Çirkin sayılmazdım demek de söz mü? Çok güzelmişsiniz. Eh, güzelsem güzeldim. Varsın öyle olsun. Ama mesele orada değil. Asıl mesele benim ona aşık olduğum zaman, karnavalın son gününde ildeki asilzadelerin reisi olan bir zenginin evindeki balosunda bulunuyordum. Ev sahibi çok iyi kalpli, zengin ve konuksever bir ihtiyardı. Tıpkı kocası gibi iyi kalpli olan karısı bizi karşılamıştı. Peluş kadifeden bir tuvalet giymiş, alnında pırlanta'dan bir takı takmıştı. Tıpkı Elizabeth Perroona'nın portreleri gibi. Balo çok güzeldi. Balkona olan salon çok muhteşemdi. Çalgıcılar, müzik seven Bey'in kölelerinden yetiştirilmiş olup, o zamanın meşhur sanatçılarından sayılırlardı. Büfe çok zengindi. Şampanya deniz gibi boldu. Şampanya içmeye çok hevesli olduğum halde o gece hiç içmedim. Çünkü aşk şampanya olmadan da beni sarhoş etmişti. Buna karşılık kuvvetim kesilinceye kadar hem polka hem vals oynadım. Hem tabii elden geldiği kadar da varenka ile oynamaya gayret ettim. Oh! Geniş pembe bir kemerle süslenen beyaz bir tuvalet, zayıf sivri dirseklerine kadar çıkmayan beyaz glase eldivenler, beyaz atlas ayakkabılar giymişti. Yalnız mazurkayı, Ansimo adında bir mühendis benden daha çabuk davranarak onu almıştı. Hala bu hareketini affedemiyorum. O, Varenka salona girer girmez derhal dans teklifini yapmıştı. Bense eldivenlerimi almaya gittiğim için biraz gecikmiştim. İşte bu sebepten mazurkayı onunla değil, daha önce kendisine biraz kur yapmış olduğum bir Alman kızıyla oynadım. Korkarım ki o gece kıza hiç iltifat etmemiş, onunla konuşmamış, hatta yüzüne bile bakmamıştım. Ben, Varenka'nın pembe kemerli, beyaz tuvaletli, uzun, düzgün endamından, kızarmış çukurlu yanaklarıyla neşeden parlayan yüzünden, tatlı, şefkat dolu, sevimli gözlerinden başka hiçbir şey görmüyordum. Ona yalnız ben değil, herkes, bütün kadınlar, bütün erkekler bakıyorlar, hatta kadınlar gölgede bırakılmalarına rağmen ona olan hayranlıklarını gizleyemiyorlardı. Ona hayran olmamak imkansızdı. Dans kurallarına göre mazurkayı ben onunla oynamıyordum ama gerçekte onunla hemen hemen yalnız ben dans ettim. O hiç çekinmeden bütün salonu geçerek bana doğru geliyordu. Ben de onun çağrışını beklemeden hemen yerimden sıçlıyordum. O da benim bu sezişime güzel bir gülümsemeyle teşekkür ediyordu. Yanıma birkaç kabaliye yaklaşınca dansın kaidelerine göre benim düşündüklerimi bulamayınca elini başkasına uzatırken zayıf omuzlarını silkiyor... Buna üzüldüğünü belirterek teselli olmak üzere bana gülümsüyordu. Mazurka'nın figürlerini vals yaptığımız zaman ben onunla uzun uzun dans ediyordum. O da sık sık nefes alarak gülümsüyor, bana Fransızca ''Bir daha, tekrar'' diyordu. Ben de vals figürlerini bir daha, bir daha yapıyor, kendi vücudumu adeta hiç duymuyordum. Misafirlerden biri, ''Olur şey mi bu? Onu belinden kucaklarken vücudunuzu nasıl duymuyordunuz?'' ''Ben öyle sanıyorum ki siz yalnız kendinizin değil, hatta onun vücudunu da duyuyordunuz.'' dedi. İvan Vasilyevic birdenbire kızardı. Sinirli sinirli adeta bağırdı. ''Evet, siz şimdiki gençler vücuttan başka hiçbir şey görmezsiniz. Bizim zamanımızdaysa öyle değildi. Benim aşkım şiddetlendikçe sevgilim gözümde o nispetle manevileşiyordu. ''Siz şimdi yalnız bacak baldır görürsünüz. Hatta daha başka şeylere.'' ''Siz sevdiğiniz kadınları soyarsınız bile.'' Ama bana göre, Alfons karın dediği gibi, ''Doğrusu iyi bir yazardı. Benim aşık olduğum kadının üstünde daima tunçtan elbiseler bulunur. Biz kadınları soymak değil, hatta Nuh'un oğlu gibi onun çıplaklığını örtmeye çalışırdık. Hadi canım, siz bunu anlayamazsınız. İçimizden biri, ''Dinlemeyiniz siz onu. Sonra ne oldu?'' dedi. ''Evet, işte... Ben hep onunla dans ettim. Zamanın nasıl geçtiğini hissetmedim. Çalgıcılar yorgunluğun verdiği ümitsizlikle balonun sonlarına doğru nasıl olduğunu bilirsiniz. Mazurkanın aynı motifini tutturmuşlar, tekrar edip duruyorlardı. Salondaki oturma masalarından babalar ve anneler artık kalkmışlar, yemeği bekliyorlardı. Uşaklar sık sık koşuyor, bir şeyler taşıyorlardı. Saat ikiyi geçiyordu. Hiç olmazsa son dakikalardan iyi istifade etmek gerekti. Onu bir kere daha dansa davet ettim. Salon boyunca yüzüncü defa geçtik. Onu yerine götürürken, ''Akşam yemeğinden sonra kadreli benimle oynayacaksınız değil mi?'' diye sordum. Beni eve götürmezlerse şüphesiz diye gülümseyerek cevap verdi. ''Ben sizi vermem.'' dedim. ''Öyleyse yelpazemi verin.'' dedi. ''Vermek yazık olacak.'' diyerek beyaz, ucuz yelpazeyi uzattım. ''İşte size beni düşünmeniz için.'' diyerek, Yelpazeden bir tüy koparıp bana uzattı. Tüyü aldım. Ona olan derin hayranlığımı minnettarlığımı yalnız gözlerimle anlatabildim. Artık ben yalnız neşeli, memnun değil, aynı zamanda mesuttum. Saadet içindeydim. Kendimin iyi olduğunu hissediyordum. Ben, ben değildim. Dünyada hiçbir kötülük bilmeyen, yalnız iyilik yapmaya gayret eden başka bir dünyanın insanı olmuştum. Yelpazenin tüyünü eldivenimin içine sakladım. Varenka'dan ayrılmak kuvvetini kendimde bulamıyordum. ''Bakınız babam dans etmeye davet ediyor.'' diyerek öteki bayanlarla kapının yanında ayakta duran uzun boylu, düzgün yapılı, omuzlarında beyaz gümüş albay apalütleri olan babasını gösterdi. ''Varenka biraz gelir misiniz?'' diyen Çariça Elizabeth'inki gibi omuzlu, alnında pırlantadan bir takısı bulunan ev sahibi bayanın yüksek sesini işittik. Varenka kapıya yaklaştı. Ben de onu takip ettim. Ev sahibi bayan ona, ''Azizim, biraz sizinle dans etmesi için babanızı lütfen ikna ediniz.'' Sonra albaya dönerek ilave etti. ''Lütfen buyurunuz Piotr Vilasovic.'' Varenka'nın babası çok güzel, uzun boylu, yakışıklı, pek dinç bir ihtiyardı. Gözü çok kırmızıydı. Nikola biçimin kıvrılmış bıyıkları, bıyıklarına kadar uzanmış beyaz favorileri, geriye doğru taranmış saçları vardı. Tıpkı kızında olduğu gibi, onun da parlak gözlerinde, dudaklarında aynı neşeli gülümseme vardı. Birkaç nişanla süslenen, askerlerde görülen kabarık geniş göğsü, kuvvetli omuzları, uzun, düzgün bacaklarıyla görüntüsü fevkaladeydi. O, Çar 1. Nikola devrinin eski asker tiplerinden bir şube iyisiydi. Biz kapının yanına yaklaştığımız zaman, albay artık dans etmeyi unuttuğunu iddia ederek daveti reddediyordu. Ama Gene de gülümseyerek sol tarafa elini uzattı. Kılıcını kuşa kaskısından çıkarıp orada bulunan nazik bir gence verdi. Deri eldiveni sağ eline geçirdi. Her şey yerinde olmalı diyerek gülümsedi. Sonra kızının elini aldı. Müzik temposunu beklemek üzere bir yarım dönüş yapıp durdu. Mazurka'nın çalınması için biraz bekledi. Sonra bir ayağıyla şiddetle yere vurdu. Ötekinin ileri attı. Yüksek, ağır vücudu kah yavaş yavaş İntizamla yüksek bir figür yaparak kayıyor, kah tabanlarıyla yere vurup ayaklarını birbirine çarpıyor, gürültülü sesler çıkarıyordu. Salonun çevresinde ilerliyordu. Varenka'nın zarif vücudu onun yanında adeta uçuyordu. Beyaz atlas ayakkabılarının içindeki mini mini ayaklarının ne zaman yavaşladığı, ne zaman hızlandığı belli olmuyordu. Bütün salon bu dönen çiftin en ufak bir hareketini bile gözden kaçırmıyordu. Bense sadece seyretmekle kalmıyor, heyecanla Hayran hayran onlara bakıyordum. Beni en çok albayın bayın Supye ile çevrilmiş çizmeleri cezbetmişti. Bu güzel vidala çizmeler şimdiki modaya uygun sivri burunlu değil, dört köşe burunluydu, topuksuzdu. Anlaşılan çizmeleri tabur kunduracısı yapmıştı. O, sevgili kızını süsleyip kuşatmak, sosyeteye çıkarabilmek için yeni moda çizmeler almıyor, modası geçmiş çizmeler giyiyor diye düşünmüştüm. Çizmelerin bu dört köşe burunları beni geçmişe götürüyordu. Albayın bir zamanlar çok güzel dans ettiği görülüyordu. Ama şimdi vücuda ağırlaşmıştı. Ayakları da yapmaya çalıştığı bütün güzel, hızlı figürleri yapacak kadar gergin değildi artık. Böyle olmakla beraber ustalıkla iki daire yaptı. Nihayet hızla ayaklarını açıp yine birleştirdiği, sonra biraz ağırca bir hareketle bir dizinin üzerine çöktüğü sırada Varenka da tatlı bir gülümsemeyle babasının ayağa takılan etekliğini düzelterek etrafında yüzer gibi döndüğü zaman herkes onları şiddetle alkışladı. Albay biraz güçlükle kalktı. Şefkatle, sevgiyle kızının başını tutup alnından öptü. Sonra da kızının benimle dans ettiğini sanarak bana doğru getirdi. Varenka'nın asıl kavalyesi ben değilim, dedim. Albay tatlı bir gülümsemeyle, ziyanı yok, şimdi siz onunla dolaşabilirsiniz, dedi. Kılıcını kemerine taktı. Nasıl bazen şişeden bir damla aktıktan sonra içindeki kalan hemencecik oluktan akar gibi boşalırsa, Varenka'nın aşkı da ruhumun bütün sevmek kabiliyetini meydana çıkardı. Ben o dakikada aşkımla bütün dünyayı kucaklıyordum. Pırlanta taşlı, çariçe Elizabeth vücutlu evin hanımını, onun kocasını, misafirlerini, uşaklarını, hatta bana küskün duran mühendis Ansimov'u bile seviyordum. Ayağındaki eski moda çizmelerle, yüzünde kızının şefkatli gülümsemesini andıran bir gülümsemeyle orada duran Varenka'nın babasına karşı coşkun bir sevgi besliyordum. Mazurka bitti. Ev sahipleri misafirleri akşam yemeğine çağırıyorlardı. Yalnız albay, ertesi sabah erkenden kalkması gerektiğini ileri sürerek ev sahiplerinden müsaade isteyerek gitti. Ben Varenka'yı götürecekler diye korkmuştum. Ama o annesiyle beraber kaldı. Akşam yemeğinden sonra Varenka'yla, Vadedilen kadrili oynadım. Ben sınırsızca mesud olduğum halde gene de saadetim gittikçe artıyor, artıyordu. Biz aşka dair henüz bir kelime bile konuşmamıştık. Ne kendime, ne ona, beni sevip sevmediği hakkında bir şey sormadım. Benim onu sevmem bana yetiyordu. Ben de yalnız herhangi bir şeyin saadetimi bozmasından korkuyordum. Eve döndüğüm zaman soyundum. Yatıp uyumak istedimse de bunun imkansız olduğunu gördüm. Şimdi elimde... Onun yelpazesinin bir tüyüyle bir tek eldiveni vardı. Bunu kendilerine uğurladığım sırada annesiyle arabaya binerken bana vermişti. Ben bu eşyalara bakıyor, gözlerimi kapamadan varenkayı, iki kavalyenin arasından cazibemi keşfederek beni seçtiği anda olduğu gibi önümde görüyordum. ''Vasfınız gururdur değil mi?'' diyerek elini bana sevinçle uzatmıştı. Sonra onu akşam yemeğinde... Şampanya kadehini dudaklarının ucuna götürüp kaşlarının altından okşayıcı bakışlarla bana baktığını görüyordum. Ama daha çok onu babasıyla beraber uyum içinde akar gibi dans ederken, hem kendi hem de babası hesabına gururla, sevinçle seyircilere bakarken görüyordum. Ben de elimde olmadan onunla babasının şefkatliği büyük bir duygunun içinde birleştiriyordum. Biz o zaman şimdi ölmüş olan kardeşimle beraber oturuyorduk. Kardeşim zaten sosyete hayatını sevmez, balolara gitmezdi. O günlerde bir memur adayı olmak için imtihana hazırlanıyordu. Bu yüzden de düzenli bir hayat sürüyordu. Ben geldiğim zaman uyuyordu. Yastığa gömülmüş, bir battaniyeye yarısına kadar sarılmış olan başıma baktım. Ona karşı sevgiyle karışık bir acıma duydum. Çünkü benim duyduğum saadeti duymuyordu. Hiçbir zamanda böyle bir saadeti taşımamıştı. Bizim uşak petmuşka Elinde mumla beni karşılamaya çıktı. Soyunmam için yardım etmek istedi. Ama ben ona izin verdim. Onun uykulu yüzü, karma karışık saçları bana çok dokundu. Gürültü etmemeye çalışarak, parmak uçlarıma basarak kendi odama geldim. karyolamın üzerine oturdum. Çok mutluydum. Sevincimden uyuyamıyordum. Bundan başka ısıtılmış odada bana çok sıcak gelmişti. Davetteki kıyafetimi çıkarmadan yavaşça salona çıktım. Paltomu giydim. Sokak kapısını açarak sessizce dışarı çıktım. Balodan döndüğüm zaman saat dördü geçiyordu. Eve gelip bir müddet oturmakla iki saat daha geçmişti. Sokağa çıktığım zaman ortalık aydınlanmıştı. Tam bir karnaval havasıydı. Sis vardı. Eriyen karlar sulanmış, yollar ıslanmıştı. Büyük saçaklardan su damlıyordu. Varenkalar o zaman şehrin bittiği yerde büyük bir tarlanın civarında oturuyorlardı. O tarlanın bir ucunda gezme yeri Öteki ucunda da kız enstitüsü vardı. Bizim ıssız sokaktan ana caddeye çıktım. Burada yaya yürüyenlere de, odun taşıyan kızaklara da rastlanıyordu. Kızakların kayakları kaldırım taşlarına sürtünüyordu. Cilalı hamutların altında ıslak başlarını sallayarak yürüyen atlar da, yüklü arabaların yanında büyük çizmeleriyle çamurları çiğneyen omuzlarına hasır atmış arabacılar da, sis arkasında pek yüksek gözüken evlerde benim için çok sevimli, anlamlı görünüyorlardı. ''Bu da ne?'' diye düşündüm. Tarlanın ortasındaki patika yoldan seslerin geldiği tarafa doğru yürüdüm. Yüz adım kadar gittikten sonra sisin arasından birçok insan karaltıları seçmeye başladım. ''Galiba erler anlaşılan talim ediyorlar.'' diye düşündüm. Bir şeyi götüren ve önümde yürüyen sırtında yağlanmış bir gocuk, önünde önlük olan bir demirciyle beraber kalabalığa yaklaştık. Siyah üniforma giymiş askerler, iki sıra halinde karşı karşıya silahlarıyla hazır ol vaziyetinde durmuşlar, hiç kımıldamıyorlardı. Onların arkasından da trampetçilerle flütçü duruyor, hep o kulak tırmalayan havayı durmadan tekrarlıyorlardı. Yanımda duran demirciye ''Onlar ne yapıyorlar böyle?'' diye sordum. Demirci, sıralanmış ellerin gerisine bakarak kızgın kızgın, ''Askerden kaçan bir tatarı cezalandırıyorlar.'' diye cevap verdi. Ben de aynı yere bakmaya başladım. Sıraların ortasında bana doğru yaklaşan korkunç bir şey gördüm. Bu... Beline kadar çır çıplak soyunmuş bir adamdı. Kendisini götüren iki erin tüfeklerine bağlıydı. Onun yanında da uzun boylu, sırtında asker paltosu, başında resmi kasket olan bir subay yürüyordu. O bana hiç de yabancı gelmiyordu. Bütün vücuduyla sarsılarak, eriyen karlara şıp şıp basarak, her iki taraftan sopa yiyen cezalı adam bana doğru geliyordu. Bazen arkaya doğru düşüyordu. O zaman kendisini götüren silahlı çavuşlar onu öne doğru itiyorlar, Bazen öne kapaklanıyor, o zaman da çavuşlar düşmesin diye tutuyorlar, arkaya çekiyorlardı. Ondan hiç geri kalmıyor, uzun boylu asker de geri sarsan sert adımlarla yandan geliyordu. Bu kırmızı yüzlü, ak bıyıklı, ağırmış favorili adam, Varenka'nın babasıydı. Her vuruşta cezalı, sanki bu işe şaşıyormuş gibi çektiği ağacılardan buruşan yüzünü sopanın indiği tarafa çeviriyor, beyaz dişlerini göstererek hep aynı sözleri tekrar ediyordu. Ancak bana büsbütün yaklaştığı zaman sözlerini işitebildim. ''Kardeşlerim, merhamet ediniz. Kardeşlerim, merhamet ediniz.'' Ama kardeşleri hiç merhamet etmiyorlardı. Tatar artık hiç konuşmuyor, kıçkırıyordu. Bu ceza alayı benimle bir rizaya geldiği zaman tam karşımda duran bir asker ileri doğru sert bir adım attı. Sopaya havada ıslık çaldırarak kaldırdı, şiddetli Tatar'ın sırtına indirdi. Tatar ileri doğru hamle yaptı. Ama çavuşlar onu tuttular. Sonra gene böyle bir sopada karşı iki taraftan sırtına indi. Bundan sonra gene bu taraftan, gene öte taraftan. Albay, Tatar'ın yanında yürüyor. Bir yere, bir cezalıya bakarak yanaklarını şişiriyor. Havayı içine çekip dudaklarının arasından çıkarıyordu. Albay, benim bulunduğum yerden geçerken sıraların arasından bir an cezalının sırtını gördüm. Bu alaca, ıslak, kırmızı, tabii olmayan bir şeydi. Bunun bir insan vücudu olduğuna inanamadım. Yanındaki demirci, ''Of Allah'ım!'' dedi. Alay uzaklaşmaya başladı. Durmadan, devamlı, acıdan kıvranan bu insanın üzerine eskisi gibi her iki yandan darbeler iniyor, gene eskisi gibi davullar çalıyor, flüt ötüyordu. Gene de uzun boylu, düzgün vücutlu albay cezalının yanında ilerliyordu. Birden Birdenbire albay durdu. Hızla askerlerden birine yaklaştı. Onun, ''Şimdi ben sana gösteririm.'' diyen kızgın sesini işittim. ''Gene boşa vuracak mısın? Boşa vuracak mısın?'' Bunun arkasından Tatar'ın kızarmış sırtına sopayı, kuvvetsiz vurduğu için korku içinde bakan kısa boylu, zayıf erin yüzüne deri eldivenli kuvvetli eliyle vurduğunu gördüm. ''Yeni değnekler getirin.'' diye bağırarak başını çevirdi. Beni gördü. Beni daha gelerek sert sert yüzünü buruşturdu, somurttu, Sonra hızla arkasını çevirdi. O kadar utanmıştım ki nereye bakacağımı bilmiyordum. Sanki utandırıcı bir hareket yaparken suçüstü yakalanmışım gibi gözlerimi yere indirdim. Çabucak evin yolunu tuttum. Yolda giderken kulaklarımda hep trompetin uğultusunu, flütün ıslığını duyuyordum. Bazen şu sözleri işitiyordum. ''Kardeşlerim, merhamet ediniz.'' Bazen de albayın kendine güvenen, kızgın kızgın bağıran sesini işitiyordum. ''Boşa vuracak mısın? Boşa vuracak mısın?'' İçimde de hemen hemen midemi bulandırıcı bir keder vardı. O kadar ki şöyle birkaç defa durakladım. Korkunç manzarayı görürken içime dolan dehşeti neredeyse kusacak gibi oluyordum. Eve nasıl gelip yattığımı hiç hatırlamıyorum. Yalnız henüz gözlerimi kapamış, uykuya dalmıştım ki yeniden her şeyi görüp işiterek birdenbire yerimden sıçradım. Albay için... ''Anlaşılan o, benim bilmediğim bazı şeyler biliyor.'' diye düşünmeye başladım. Ben de onun bildiklerini bilseydim, bu gördüğüm şeylerin ne olduğunu anlar, bu kadar rahatsız olmazdım. Düşündüm, düşündüm, gene de albayın bildiklerine bir türlü aklım ermedi. Ancak akşama doğru, bir arkadaşıma gidip sarhoş oluncaya kadar içtikten sonra uyuyabildim. ''Gördüğüm şeyin fena olduğuna bir kanaat mi getirdim?'' zannediyorsunuz. ''Hayır, hiç de değil.'' Madem ki bu iş böyle güvenlikle yapılıyor, herkes de bunun gerekli olduğunu kabul ediyor, öyleyse onlar benim bilmediğim bir şeyler biliyorlar, diye düşünüyordum. Çok düşündüm. Bunu anlamaya da çalıştım. Ama her ne kadar çalıştımsa da, anlamaya muvaffak olamadım. Bunu anlamadan da, eskiden girmek istediğim askeri vazifeye bir türlü giremedim. Hatta hiçbir yerde çalışmadım. Gördüğünüz gibi, hiçbir işe de yaramadım. İçimizden biri... ''Biz sizin nasıl hiçbir işe yaramadığınızı biliyoruz.'' dedi. ''Doğrusunu söyleyin. Siz olmasaydınız acaba kaç adam hiçbir işe yaramazdı?'' Ivan Vasilievich içten gelen bir öfkeyle ''Ee bu büsbütün saçma?'' dedi. ''Ya aşk ne oldu?'' diye sorduk. ''Aşk mı?'' O günden sonra yavaş yavaş sönmeye başladı. Varenka her zamanki tatlı gülümsemesiyle bana dalgın dalgın bakarken... Ben hemen meydandaki albayı hatırlıyor, kendimde bir sıkıntı, bir hoşnutsuzluk duyuyordum. Bunun için onunla daha az karşılaşmaya çalışıyordum. Böylece aşkım da yavaş yavaş yok oldu gitti. Bakın işte dünyada ne gibi işler yüzünden insanın bütün hayatı değişiyor, yeni bir istikamet alıyor. Sizse dersiniz ki, diye sözlerini bitirdi. Son